Şal, paltosuna iyice sarınıp sarmalandıktan sonra sabahın saat dördüne doğru Bertho'ya gitmek üzere yola çıktı. Uykunun ılıklığı içinde hala uyuyor gibiydi. Kendisini atının sakin gidişine bırakmış, hafif hafif sallanıyordu. At, evleklerin kenarında kazılan dikenlerle dolu çukurların önüne gelip kendiliğinden durdu mu şal irkilip uyanarak hemen kırık bacağı anımsıyı veriyor sonra okuduğu bütün kırık çıkık konularını anımsamaya çalışıyordu yağmur dinmişti neredeyse gün doğacaktı yapraksız elma ağaçlarının dalları üzerinde kuşlar kımıldamadan duruyorlar sabahın soğuk rüzgarında ufacık tüylerini kabartıyorlardı. Dümdüz kırlar göz alabildiğine uzanıyor, çiftliklerin çevrelerindeki ağaç kümeleri uzun aralarla bu uçsuz bucaksız kurşuni ova üzerinde karaya çalan morumsu bir leke gibi duruyordu. Ova ise gökyüzünün donuk rengi altında ta ufuk çizgisine kadar uzayıp kaybolmaktaydı. Şarl arada bir gözlerini açıyordu. Sonra zihni yorulduğu uykusu yine geldiği için... çok geçmeden bir tür uyuşukluğa bürünüyordu. O zamanda yeni hissettiği duygular... eski anılarıyla birbirine karışıyor... kendi kendini hem öğrenci... hem evlenmiş olarak iki ayrı adam gibi görüyordum. Hem biraz önce olduğu gibi yatağında yattığını, hem eskiden olduğu gibi ameliyatlı hastalarla dolu bir koğuştan geçtiğini sanıyordum. Kafasının içinde ilaç lapalarının sıcak kokusu, çiğin yeşil kokusuna karışıyordum. Karyolaların, demir halkalarının, çubuklar üzerindeki yuvarlanışını, uyuyan karısının soluk alışlarını da duyuyordu. Basonville'den geçtiği sırada, bir hendeğin kenarında otların üzerine oturmuş küçük bir çocuk gördü. Çocuk, doktor siz misiniz diye sordu. Şarl'ın evet demesi üzerine, tahta kunduralarını eline aldı, onun önü sıra koşmaya başladı. Diplomasız doktor. Giderken kendisine kılavuzluk eden çocuğun sözlerinden, Bay Ruan'ın hali vakti çok yerinde çiftçilerden olduğunu anladı. Adamcağız bir akşam önce bir komşusunda yiyip içtikten sonra eve dönerken bacağını kırmıştı. Karısı iki yıl önce ölmüştü. Evde sadece kızı vardı. Evi çekip çevirme işlerinde babasına yardım ediyordu. Yoldaki tekerlek izleri derinleşti. Berto çiftliğine yaklaşıyorlardı. O zaman çocuk çiftteki bir delikten içeriye süzülüp kayboldu. Sonra bir avlunun ön tarafına gelerek kapıyı açtı. At ıslak otların üzerinde kayıyor, şal dalların altından geçmek için başını eğiyordu. Bekçi köpekleri kulübelerinde zincirlerine asılarak havlamaktıydılar. Şan, Berto çiftliğine girdiği sırada atı ürktü, yana doğru sıçradı. Güzel görünüşlü bir çiftlikti burası. Ahırlarda açık kapıların üzerinden semiz çift atları görülüyordu. Hepsi de uslu uslu yemliklerde karınlarını doyuruyorlardı. Yapılar boyunca geniş bir gübre yığını vardı. Üzerinden bu yükseliyordu. Tavuklarla hindilerin arasında ko çiftliklerinin süsü olan 5-6 tane tavus kuşu da gübreleri gagalayarak yem arıyorlardı. Al uzun tahıl ambarı yüksekti. Ambarın duvarları el aynası gibi dümdüzdü. Sundurmanın altında iki büyük araba, dört saban vardı. Kamçıları, hamutları, takımları tastamamdı. Bu takımların mavi yünden örtüleri, samanlıklardan dökülen ince tozla kirlenmişti. Avlu gittikçe yükseliyordu. İçinde aralıklı olarak birbirlerine bakışık ağaçlar dikiliydi. Su birikintisinin yakınında da bir kas sürüsünün neşeli sesleri çınlıyordu. Mavi Merinos'tan üç peşli entari giymiş geç bir kadın Şal Bovary'i karşılamak üzere kapının önüne çıktı. Sonra onu mutfağa aldı. Burada büyük bir ateş yanıyordu. Ateşin kenarında çiftlik yanaşmalarının yemeği, irili ufaklı çömlekler, Güveçler içinde kaynamaktaydı. Ocağın içinde ıslak giysiler kuruyordu. Kürek, maşa, körüğün başı hepsi kocamandı ve cilalı çelik gibi pırıl pırıl parlıyordu. Duvarlar boyunca bir sürü kapkacak sıralanmıştı. Ocağın parlak alevi, pencerelerden giren ilk güneş ışıklarıyla birlikte bunların üzerinde titrek titrek yansımaktaydı. Şar hastayı görmek üzere yukarı kata çıktı. Adam cihazı yatağında yorganın altında ter dökerken buldu. Pamuklu başlığını da çok uzağa fırlatmıştı. 50 yaşında ufak tefek, tıknaz bir adamdı, beyaz tenli mavi gözlüydü. Başının ön kısmındaki saçlar dökülmüştü, Kulaklarında küpeler vardı. Yanında bir iskemlenin üzerinde büyük bir şişe konyak duruyor. Adamcağız kalbi güçlensin diye bazen biraz içiyordu. Doktoru görür görmez coşkunluğu duruldu. 12 saattir sürekli küfretmekteyken şimdi hafif hafif inlemeye başladı. Bacaktaki kırık basit bir şeydi. Hiçbir karmaşık yanı yoktu. Şarl bundan daha kolayını ummazdı doğrusu. O an yaralıların yatakları başında hocalarının takındıkları tavrı anımsayarak hastayı yatıştırmak için şakalar yaptı. Bu şakalar tıpkı neşterleri yağlamak için kullanılan yağ gibi cerrahlara özgü bir takım okşayışlardı. Kırıkları tutturmak için arabalıktan bir demet Tahta getirdiler. Şal bunlardan birini seçti, parça parça kesti. Bir cam kırığıyla rendeleyip cilaladı. Biri yandan, hizmetçi sargı yapmak için çarşafları yırtıyor, çiftçinin kızı Emma da küçük küçük yastıklar dikmeye çalışıyordu. Dikiş sepetini bulmak için çok arandığından babası sabırsızlandı. Kız hiç karşılık vermedi. Bir yandan dikiş dikerken bir yandan iğneyi parmaklarına batırıyor sonra emmek için parmağını ağzına götürüyordu. Şal kızın tırnaklarının beyazlığını görünce şaşırdı. Tırnaklar parlak, uçları inceydi. Badem biçimi kesilmişlerdi. Diyep'te görülen fil dişlerinden daha temizdiler. Ama kızın eli güzel değildi. E belki gereği kadar solgun değildi yani. Parmak boğumları da az çok kemikliydi. Sonra bu el fazlaca uzundu. Çevresinde yumuşak kıvrımlı çizgiler yoktu. Kızın güzel yanı gözleriydi. Gözleri kestane rengindeydi ama uzun kirpikleri yüzünden siyah gibi duruyorlardı. Bakışı Dost doğru, saf bir sakınmazlıkla ulaşıyordu size. Yarayı sarma işi bitince, Bayrua doktoru gitmeden önce bir şeyler yemeye davet etti. Şal, alt kattaki büyük odaya indi. Burada üzeri kubbeli büyük bir karyola vardı. Üstüne Türk örnekleriyle süslü, alaca bir basma örtülmüştü. Karyolanın ayak ucunda, Küçük bir masanın üzerine iki kişilik sofra kurulmuş. Ayrıca gümüş sukupaları konulmuştu. Pencerenin karşısında duran meşe tahtasından yapılmış yüksek dolaptan lavanta çiçeği, nemli çarşaf kokuları geliyordu. Yerde, köşelerde buğday çuvalları diklemesine yerleştirilmişti. Hemen oracıktaki tahıl ambarına sığdırlamayan çuvallardı bunlar. Ambara da üç basamak merdivenle çıkılıyordu. Duvarın yeşil boyası gühercilerin altında çatlamaya başlamıştı. Odayı süslemek için de bu duvardaki bir çiviye kara kalemle yapılmış yaldız çerçeveli bir minerva başı asılmıştı. Resmin altında gotik harflerle ''Sevgili babacığıma'' yazılıydım. Önce hastanın durumundan, sonra havadan, sert soğuklardan, geceleri tarlalarda dolaşan kurtlardan söz edildi. Emma, hele şimdi çiftliğin hemen hemen bütün işlerini kendisi yaptığı için, köy yaşantısını hiç eğlenceli bulmuyordu. Odanın soğuk olması nedeniyle yemeğini yerken titriyor... Bu da etli dudaklarını biraz aralıyordu. Sustuğu zamanlardıysa dudağını hafif hafif ısırmayı huy edinmiştir.